Açık, Açık dergi. dergi. Kalmadı, sabredecek gün kalmadı, kalmadı. Dayanacak hal kalmadı. Eyvah yoksa dönmesin vursun dünya. Bırak olduk dostlar rak. Gözler rak, diller rak. Çatlak sesler olup haykırsak. Dünya dursa biz susmasak. Bizden Irak, kalpten Irak, dosttan Irak Bu nasıl sevgi, nasıl yürek Gidelim biz sen yan gel yat Urak olduk dostlarla, Irak Gözler Irak, diller Irak. Çatlak sesler ol haykırsak Dünya dursa biz susmasak Geldi geçti gider, insaf ve insaf yeter. yeter. Gitmek mi kalmak mı yeter? Yeter artık bırak, yeter <gülüyor> geldi geçti. Evet açık radyo burası ve devam ediyoruz programımıza canlı yayına geri döndük aslında. Sait bizlerle beraber Mehmet Saydam hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Evet faaliyete neyle açtık? Bu yarım saati. bırak kaldık. Şimdi parça ettiğim ettiğimiz sokan zorunu konuşmak üzere aslında girdik stüdyoya. Müzikli bir kitabın içinden iki de müzik seçtik onlardan. Bir tanesiydi. Döneriz belki bu konuya. Eyvallah. Öncelikle künye kısaca 160. kilometreden. İnanırdı, epey doldu sayit aslında bir türlü hem bizim <gülüyor> beceriksizliğimiz. Ya bir de buraya tabi böyle konuk olarak gelmekten enteresan. ben iki haftada bir zaten buraya program yapmaya geldiğim için. Ama farklı konu <gülüyor> farklı konu değil aslında da. Belki ha. de evet bilmiyorum. Yani iki ay oldu herhalde. Evet. Aralık ay. yazıyor üstünde vallahi. Ocak'ta işte çıktığında işte Şubat Mart 2-3 ay olmuş evet. Evet. Re... bilek baskısı. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Bu iyi bir şey mi? <gülüyor> İyi herhalde abi yani şey şiir çünkü biliyorsun pek okunmadığı söylenen bir şey. Bitti ama zaten az adetler, adetlerle basılıyor. Bir de benim kuzenim çok. <gülüyor> <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> o yüzden bitti yani. Aileden şey kayırıldın gibi. Bilmiyorum biliyorum. artık. Ben de o şakayı yapıyorum kuzenim çok diye. Bilmiyorum. Eyvallah eyvallah evet. Bir yandan da tabii yani 160. kilometre şey de oldu yani. Damgayı gördüğün zaman bir... Artıyı baştan koyuyorsun. Eyvallah. Sen de ekibin içinde bir süredir varsın değil mi? Yani evet evet böyle. en başından beri varım. Ee, Heves dergisi çıkıyordu bir ara. Adana'dan çıkıyordu önce. Ali Özgür Özkarcı, Mehmet Öztek ve Ömer Şişman üçlüsü çıkarıyordu. Hı hı. Ee, Heves sonra İstanbul'a taşındı. Pan'ın içinde Pan yayınlarının bir dergisi olarak çıkmaya başladı. Hı hı. 20 Uydurmuyorsam 26. sayıda kapandı Heves. Evet, ee, çok güçlü bir e, şiir eleştiri dergisiydi. Aslında biz hevesten sonra dergi çıkarmak üzere toplanmıştık. Hmm. Ee, o gün masadan kalkarken e, yayın evimiz verdi. Öyle bir şey yani işte şiir üzerine ve şiir eleştirileri yayınlıyoruz. Evet, ee, sadece şiir de değil yani yayın eviyle kalktınız da başka işler de açtınız. Yani. Evet evet. <gülüyor> bir de sonra Raskol'un Baltası diye düzenli serisi kurduk. Üstüne şimdi bir de ayrıca gene edebi şeyler dizisinden de aslında edebiyat olmayan tam mesela söyleşi en son Yusuf Atılgan'ın e, ...mektuplarını yayınladık. Ha, bugünlerde çok yeni daha. Hı hı. E, yani öyle bir şey oluşumu aslında... ...birbirini daha önceden tanıyan insanların... ...yan yana geldiği ve para kaybettiği. <gülüyor> Kolay gelsin vallahi, Eyvallah. Şimdi dönelim aslında şeye... E, ...kitaba sokağın zoruna. Üç ay oldu dedik, üç bölümden oluşuyor bu arada. Böyle demek yanlış mı bilmiyorum bölmekte ama... ...hep her... ...yani bağlantılar... ...şüphesiz, aşikar... ...yazarı tek olduğu için aslında... O ...biraz efor sayfı edince gözüküyor... Evet. Ee, ...ama gene de... ...farklı anlatılar olmakla beraber... ...kısa yorumla başlayayım çok... eksini gediğini sonra sen söylersin... Sanki şey gibi... E, ...kendini hafızanın içine bırakıyorsun ve... ...elin senden de bir yerden sonra... ...bağımsız oynuyormuş gibi geliyor buna... Eyvallah ya ben bu hafıza meselesiyle ilgili kitap üze, kitap üzerine yapılan benimle matbu söyleşilerde hep söyledim ee, yani evet bir hafıza laneti var bir yandan yani hı hı. çünkü bir yandan unutamadığın bir dolu mesele var çünkü hani hakikaten e, unutmakta zorlandığın şeylerin yaşandığı bir coğrafyadan geliyorsun hı hı. Ee, bir yandan da işte ama artık o coğrafyada değilsin aradan 10 yıl geçmiş. <gülüyor> aslında sen de bir nevi oraya artık misafir olarak hatta belki zorlarsan turist olarak gidiyorsun. Hı hı. Ya mesela çok yakında işte Diyarbakır Nevroza gittim ben. Hı hı. Ee, bir arkadaşım şey dedi yazmış. Ha hani Nevroz turizmi yazmış. Yani şimdi mesela bu bir yandan çok yaralayıcı yani orası benim memleketim yani evet. ne turizmi ama evet. bir yandan da evet yani bir, ...işte ilk geldi, gittiğim gece bir fark ettim ki... ...bir masada altı İstanbul'dan gelen insan oturuyoruz. Evet yani tırnak içinde aslında turist olarak gittik oraya. Evet aslında artık mesafeler de evet, ihlal ediliyor. Bir, bir yandan sınca. ihlal ediliyor dediğin gibi. Ama yani evet öyle bir hafızanın içine... ...yani hafızadan beslenmek demem, de, demem demek de zor da... ...yani boğuşamadığım, belki aslında unutmaktan da korktuğum bir... Olaylar silsilesi bir geçmiş var. Bazılarını dinledim de ben bu kitapta. Hı. Doğrudan yaşadıklarım da değil. Abi Ahmet kısmı mesela dinlediğim bir hikayedir o aslında. Yani eski tipli bir amcanın e, evet. beyce Boranlarla falan hadi gidip kiliste sınır çiziyoruz diye böyle e biraz koku. bir yandan aslında komik ironik bir hikaye. Yani tespitine diyeceğim bir şey yok yani Ama... eksik edik bir durum yok onda bence. Mesela anlattığın ...hikayede de yani işte elimdeki kireç... ...yanımda Naci, hmm. arkamda Behice diye başlayan şiir... Evet. ...Api Ahmet şiiri... ...yani orada da aslında anlatılan... ...kişi genelde sensin gibi bir yandan... ...öyle bir garipliği de var... Evet, yani. ...bir nevi... ...hafıza aslında bir tarihi de üstlenmek... ...bir yandan yaptığın sanki... ...evet yani... Bir, bir sanki onlardan bazen anlatmazsam yani etimde şirpençe çıkarmış gibi de hissediyorum. Yani o şey gibi değil hani yazmasam ölecektim değil. Yani madem yazıyorum bari bunları anlatayım. Yani, çünkü evet. ben yazmasam ölmem yani yazmıyordum uzunca bir süre ölmedim herhalde yani gene ölmem. Hı hı. Yani şu anda elimden yazmak melekelerim alınırsa hayatımda çok büyük bir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Gene Bunlar yapılacak bir şey yani. O yüzden onu çok yüceltmenin hele bir de hani bu zor zamanlarda şiir yazıyoruz falan gibi böyle anlamsız eleçitmenin <gülüyor> anlamı yok yani. Yok, şimdi zaten aslında böyle Hepsini okumuşum gibi davranmayacağım ama 160. kilometrinin genel bir eğilimi var aslında biraz yaz yazma pratiğine de doğrudan üretimin içine katmak filan. Senin de doğrudan aslında bütün o yazar heybetini filan alaşağı çok satır var yani işte <gülüyor> neydi CTRL X vesaire, <gülüyor> vesaire gibi bir yandan aslında bunu da sorguluyor gibisin yani niye yazıyorum gibi filan. Gerçi... Evet, doğru diyorsun evet evet ya, hakikaten de öyle yani ben çoğu zaman ya mesela Ali İsmail öldükten sonra bir tane şiir yazdım ben Hı -hı. Rahmet orada var kitapta zaten Gezi ile bağlantı tek en net bağlantısı kitabın Evet. Var. İsimler de çıkıyor arada sırada. Evet bir de bir isimler var evet. ee, ikinci bölümün sonunda sekizinci kısmında sanırım. Evet sekizde. Yani, onda da yani şimdi Rahmet'i yazarken yağmur vardı o gün çok fazla. Ee, ...yani şey demiştim... ...ya ben bunu niye yazıyorum ki yani... hani ...hakikaten çünkü benim o sıra gidip... ...hakikaten aslında içimden geçen... ...gidip oradaki o katillerin boğazına yapışmak... ...yani aslında... <gülüyor> ...ama işte onu bir şekilde... ...ya mesafeyle ya hayatın şeyiyle... ...yapmıyorsun, yapamıyorsun... Ee, ...yani görünür görünmez... ...birçok katil var zaten etrafımızda malum... Ee, ...hepsinin boğazına yapışamıyoruz... ...yani... Ee, evet. Nasıl ki hani sokaktaki bütün dilencileri toplayıp evimize götüremiyorsak. Ee, ama yani, sürekli zuhur ediyorlar yani. Evet evet ama işte o şiiri yazarken yani hani, bunu yazıyorum ama gibi bir durum bende çoğu zaman oluyor. Yani bu böyle hani bir yandan hani ben bunu sol elimle yapıyorum değil yani ben onu hakikaten çoğunu e, çok isteye duya yazdım içimden. Ama hani dediğin gibi bir yandan da aslında ya ben bunları niye yazıyorum ki gibi bir durum böyle hep kafamın arkasında bir yerde duruyor yani. Evet. Peki ya, yazma şeyinde sürecinde üç bölüm var en basitinden söylemek gerekirse. Son bölümde bu arada çok böyle keskin bir şey gibi de oluyor. Plan değişiyor. Evet, aslında evet. olduğu gibi ve doğrudan başka bir coğrafyada buluyoruz kendimizi filan. Evet. Ama dediğin gibi mesela birinci bölümün sonunda ki birinci bölümü yani... Şimdi birkaç sefer, birkaç sefer planladık bu yayını yapmayı. Ben her seferinde baştan çalıştım filan. Işte bu sefer yarım çalıştım buna gelmeden. O yüzden atladıklarım olabilir ama... ...ilk bölüm birazcık da aslında kendin... ...şey daha yakın gibi... ...olduğun... ...şu anda bulunduğunun sorgulaması gibi hı. bir yandan. Ama hani öyle bir yerde de dediğin gibi vicdan konuşuyor nihayetinde. Son bölümde o ki felaket. O da gene bir felaketin geri dönüşünün. bölümlemi felaketini... İhtiyacı nereden hasıl oldu? Falan. Ya şöyle Olmaz oldu. mıydı yani böyle yo, mesela? Yok olurdu aslında ama ben ilk kitapta bölümlemiştim. Yani Hı -hı. o ilk kitabın bütün kusurlarını taşır. Yani bir ilk kitap olmanın bütün kusurlarını taşır Kusurlu Bahçe adından başlayarak. <gülüyor> ee, ama şöyle bir şey olmuştu. Yani ben e, bulduğumu düşündüğüm şiir o kitabın son bölümündeydi. Boğaziçi Apartmanı bölümündeydi. Hı -hı. Ve aslında bu kitabın ilk şiirleri yani ilk bölümü o ki, o, o o şiirin devamı, devamı aslında devam. benim aklımda. Yani yöntem olarak, buluş olarak neyse, her neyse. Hı hı. Ondan sonra yani şimdi bir yeni bir kitap yazıyor, yapıyorsam eğer, yani buna talipsem, yeni bir şey daha söyleme gerekliliğini hissettim hep. Hı hı. Ee, bu kitabın da o yüzden orta bölümü hariç, o iki kitapta da orta bölüm aslında benim en çok böyle ne diyeyim, e, hem serzendiğim hem böyle biraz fazla belki mahrem bile olan bölümü. Evet, biraz Niyeyse ama ilk kitapta o kısım mahrem sayılmadı. Bu kitapta bilmiyorum ama ilk benim için şeydi o bölüm yani. Bu bölümü kim okur falan. ama İkinci en çok Evet. En çok alıntılanan şeyler oradan oldu ilk kitapta. Ee, burada da yani o ki felakette evet dediğin gibi coğrafya değişsin istiyordum. Ama bir de anlatım yöntemi de değişsin. Evet. Yani sesim evet. de değişsin istiyordum. Aslında oradaki yöntem yani biraz şey olabilir ama yani kabadayıcı olabilir ama... E, ...memleketimden insan manzaralarından böyle Hı. çok... Apa, dönüştürülerek alınmış bir yöntem. Yani aslında orada figür anlatıyorum, portre anlatıyorum. Hı hı. Ama gene kendim gibi, kendi bildiğim gibi anlattığım için <gülüyor> çok da böyle büyük bir değişiklik olmadı. Fakat orada şey denedim işte. Mesela araya bir hikaye giriyor. Yani o başka bir kalem mesela, başka evet, biri yazdı evet. onu. Evet. Yani gerçekten de başka biri yazdı. Öyle mi? Evet, o o bölümün ithaf edildiği Ferhat Aslan yazdı o bölümü. Aynı hı hı. hikayeyi, aynı şeyi yaşamışız çünkü yani. Orada Seydoua'yı Doğan diye bir öğretmenin öldürülmesi anlatılır. Evet, evet. Ben o çocukla ilişkin olup olmadığını soracaktım. Evet ama işte şöyle yani Karne günüydü o gün. Hı -hı. Ee, ben okuldan çıktım. Karneyi karnemiz geç verileceği duyuruldu. Hı -hı. Halamlara gidiyordum ve biri öldü gözümün önünde. İlkokul üçteydim. Ve yani bunu hani yani. doğal olarak şey yapmak yani o, o yaştan bu yaşa getirmek hiç zor değil. Hani hep aklımdaydı. Evet. evet. Ee, sonra bir gün Ferhat benim ev arkadaşım. Şimdi e, Özbekistan'da <gülüyor> dinleyemiyordur büyük ihtimalle. <gülüyor> ee, Ferhat aynı yani Seydo Hoca'nın öldürülmesini damdan izlediğini anlattı. Oh. Biz aslında yani aynı, yıllar sonra aynı, olay. evet, aynı olayı <gülüyor> ayrı ayrı ayrı yerlerden ayrı e, görüş açılarıyla gördüğümüzü fark ettik. Ve ben ona oturup bu şiiri yazıyordum. <gülüyor> Yazar mısın dedim sen kendi hikayeni. Ben dedi şiir falan yazamam. ...yani anlatırım dedim anlat, anlattı... ...öyle bir metin çıktı ve ben oraya itelik yazıp... E, ...hiç dokunmadan... ...sadece tavsiye ederek koydum kitaba yani. Evet bu bir yandan gerçekten garip oldu bunu. İlk defa söylüyorum bunu. <gülüyor> Şimdi fark ettim. Öğreniyor olmak yani. <gülüyor> evet. Bir yandan tonun değiştiği çok açıktı ama... ...sonuçta yazar kudreti diye bir şey var. <gülüyor> yani kondurmuştum da yani. Yok yok o ben değilim Ferhat o. Ferhat'ın Yap, hikayesi. Yapılabilirim diye. Evet Memesa'ya derdin... ...bizlerle beraber sokan zorunu konuşuyoruz... Ee, yani şey konusu var bir de aslında, dil konusu var. Ee, hani bir yandan doğduğun yere uzaksın, nostalji demeyeceğim ama belli bir sürekli hani damarın atıyor yani o taraflara bakıyorsun. Bu Türkçe'de yazmak nasıl... Geçiyor senin için. Gerçi çevirilerle zaten evet, başka hani türlü bir kanallar açılmıştır ama. <gülüyor> biraz çeviriyle e, o borc, borcu ödemeye çalışıyorum sanırım. Hani dedim ya az önce hani ya başka bir şey bilsem hani daha iyi bilsem onu yapmayı tercih evet. ederdim belki. Hı hı. Ama yani benim entelektüel ufkum Türkçe değil. Ee, yani benim eğitim dilim <gülüyor> entelektüel ufkumun olduğu dil ne Türkçe ve sanıyorum bu benim suçum değil. Yani. Yani <gülüyor> ee, ortada bir suç varsa benim suçum olmamalı bu. Ee, <gülüyor> yani ben ilk e, Kürtçe'de latin alfabesiyle okuduğum ilk metin, metin Roje Teze diye bir gazetede PSK'lıların gazetesiydi o burkaycıların. Hı -hı. Ee, fıkraydı. Bir fıkra yani. Gerçekten böyle. İlk hani, Evet evet temel fıkrası gibi bir fıkra yani. Şimdi bu mesela bu tarihin yaptığı bir şaka yani bana. Yani latin alfabesiyle bir metni ilk defa okuyup anladığım metin fıkra. <gülüyor> yani <gülüyor> ve dolayısıyla hani böyle bir entelektüel ilişki geliştiremedim bu benim kusurum Hı -hı. olabilir yani şöyle geliştiremedim oturup telif bir şey yazdığımda aklıma Kürtçe yazmak çok uzunca bir süre gelmedi. Hı -hı. Gelmeye başladıktan sonra yani diyelim ki bunu düşünmeye başladığım yani entelektüel olarak kendimi bunu hazır hissettiğim zaman da artık Kürtçe ile aramdaki ilişki gerçekten bir tercüme ilişkisine dönüşmüştü. Hı hı. İki dilden yani Türkçeden Kürtçe'ye de Kürtçe'den Türkçe'ye. Evet. Dolayısıyla aslında yani bir, bir zamanı gelecek sanırım onun yani... Ama o ne zaman gelecek? Ömrüm vefa edecek mi bilmiyorum. Hı hı. Ama şimdi yaparsam ne yazık ki yani itiraf etmek gerekirse bir tercüme yapıyormuşum duygusuna kapılacağım. Evet. Ama bu tercümeyi de Efendinin dilinden kendi dilime yapmayı kendime yediremediğim için de e, Türkçe yazıyorum. Efendinin diliyle yazıyorum yani. Evet. E, ama dediğim gibi ortada bir kusur varsa sanıyorum benim değil yani. Bir yandan Efendinin dilinde böyle gedikler açmakta... Bir... Ya o da herhalde bilmiyorum ki yani ben Türk Edebiyatı okudum bir de <gülüyor> ee, yani Türk Edebiyatı lisans ve master'ım oradan yani <gülüyor> e, çok komik bir hikaye anlatıyorum. Facebook'ta benim bir arkadaşım e, ve işte yazar gazeteci bir arkadaşım <gülüyor> bir şey yazmış onu da ba bana başka biri anlatıyor bu hikayeyi. İşte altındaki demiş ki ya o kelimeyi doğru yazmadın sen hani bu böyle değil falan. Bizimki de demiş ki ya Sait gelsin o görür yani söyler bize doğrusunu. <gülüyor> yani bir yandan ironik tabii yani ben efendinin dilini düzelterek para kazandım. Yani ben tahsih yaptım yani editörlük yaptım, redaktörlük yaptım ömrümü kazanmak için. Erişim de yani... sağlık diye diyeyim, diyeyim <gülüyor> Ama memlekette biliyorsun şey bitmiyor yani. Ee, ironi bitmiyor. Yani baya kalbimizde yaşıyor sürekli. Evet. Hatta galiba ironi olmasa baya hani, nefes alamayacak haldeyiz. Tabii neredeyiz? tabii. Evet. Hep, hep, hepimiz yani. birer saatli bomba olarak dolaşıyoruz. Ironi olmazsa gerçekten çok zorlanırdık. Doğru düşün yani. Evet evet. Kitabın yani daha doğrusu şiirlerin öyle pek çok yerde kendiyle dalga geçen hali filan da aslında bir yandan kitaba ulaşımı da çok kolaylaştırıyor yani iletişimi <gülüyor> çok kolaylaştırıyor. <gülüyor> ya ben çünkü öyle bir öyle yaşıyorum hakikaten yani evet. hani ben kendimle dalga geçiyorum falan hani niye geçmeyeyim ayrıca yani içimizde kan kadar safra da var, balgam da var. Yani o yüzden hani öyle insan denen manasız böyle var. Yani çok yüceltilmiş varlığına gerek var daha yüceltmeye. Evet hepimizin kusuru var, hepimizin ...bu hayatta gülünesi çok şey var yani. Hı hı. Gülünesi aşklar değil mi? Kimindi o. O yüzden hani... ...niye gülmeyelim yani? Ben... O ...ironiyi seviyorum o anlamda. Yani. Aslında... ...benden o yani. Ben öyle hususi... ...dur burada bir ironi yapayım diye de... ...söylemiyorum hakikaten. De. Yok zaten... ...kitapta hiç öyle bir şey... <gülüyor> ...yazar iradesi yok aslında. Yani <gülüyor> Bunu bir eleştiri olarak... <gülüyor> ...kaydediyorum ilk <sen. gülüyor> Yok ama bu tamamen aslında şey... ...yani sokağın zoru diyorsun ya... ...tam da nereden konuştuğunla alakalı... ...aslında bakarsan... ...derdim o hakikaten yani... ...kapanmadan hiçbir yere... ...eyvallah, eyvallah... ...birçok anlamıyla tabii... ...neyse... E... E, ...Feryal bize kızıyor S mi? Evet, yani kızmak üzere ama... Ha, ...henüz da. kızmıyormuş, tamam, peki... ...Feryal <gülüyor> benim programda bana kızıyor çünkü... ...konuk olduğumda kızmıyor, tamam iyi sevindim... ...şimdi misafir gibi davranıyorsun Efer... <gülüyor> ...tamam... ...kitabın playlisti de var, şimdi bir parçaya bitireceğiz... Evet. Kısaca belki bahsedebilirsin. Feryal ile başladık. Feryal evet. Öne olan Feryal. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Benim kitap gecesinde Feryal sağ olsun gelip söyledi de hatta. Ee, Eksik olmuş Şey ya kitabın playlisti var çünkü ben bayağı müzikle düşünüyorum. Yani e, hakikaten müziksiz bir hayatı düşünmek bana korkunç geliyor yani. Hı. Hani onu tahayyül bile etmek... Hı hı. Dolayısıyla ben şiirleri yazarken de yani yanımda önemli şi, müzik oluyor illaki. Ve ekseriyetle de, de aslında türküler oluyor. Biraz Hı -hı. türküler oluyor yani. Tamamen orayla kıslamamak lazım ama Hı -hı. türkülerle hususi uğraştım ben. Yani bir şey olarak da türküyü bir anlama nesnesi olarak da değerlendiriyorum yani. Bilhassa da işte Harput, Diyarbakır, ee, Urfa ve e, Malatya. Argovan dörtlüsü'nün arasındaki o bence şey asrı saadetin yaşandığı delimi. O yüzden hani ben şiire otururken yanımda nasıl sigara oluyorsa içki oluyorsa yani mesela içerik yazmıyorum öyle bir ayırsızlık durumum yok ama şiirlerde vardır biraz içki. ...sigara vardır ve müzik vardır yani. hani Onu ben kendimden uzak tutmadığım için... ...kendi bedenimden uzak tutmadığım için... ...şiirimden de uzak tutmamaya... ...yani onun için de hususi gayret sarf etmedim. Çünkü şiiri yazarken mesela... ...işte kablosuz ağ bağlantısı ve sevda çok iyi... ...diye bir dizem var benim ilk kitapta. O şöyle oldu. Tam bir şey çok iyili bir dize yazmak istiyordum bilgisayarda. Çok. ...çok iyi. Çok iyi. Ee, ve çat diye böyle sağda... ...bilgisayarın sağ alt köşesinden kablosuz ağ bağlantısı... ...çok iyi yazdı tamam <gülüyor> mı? Ben de kablosuz ağ bağlantısı ve sevda çok iyi yazdım. Ve Hüsnü Arkan dinliyordum. Ve o şiirde Hüsnü Arkan da vardır. Yani dolayısıyla ben hani o... ...şeye hiç kapalı olmadım yani... ...somuta bakmaya. <gülüyor> yani şu sokakta çocuk öldürülüyorsa... ...hani bunun kafasını çevirip... ...ya da öldürülüyorsa geç yani... ...bir kedi ezilmişse kafasını çevirip yürüyebilenlerden olmadım olanlara da ekseriyetle beddua ve lanet ettim yani. O yüzden hani o kedinin ezilmesi yani inşallah hiçbir kedi ezilmesin ama hani o o nasıl giriyorsa şiire o somut şey hani hakikaten kablosuz ağ bağlantısının çok iyi olması, <gülüyor> sevdanın ve Hüsnü arkasını çok iyi olması da giriyor yani. Evet, 160. Kilometreden yayın adını hatırlatalım Sokan Zor'un. <gülüyor> Zaten burada konuşuyorsak tavsiye ediyoruzdur manasında bir o yüzden söylemeyeceğim. <gülüyor> Ninniyle bitiriyoruz. Madlen Araratyan'ın ninnesi o bir şiirde vardır. Ama en çok sevdiğim kısmını söyleyeyim. ya. En çok sevdiğim dediğim, en çok hepimizi üzen... şey ...sen yetimsin, sana kim ağlama yavrum diyecek diye bir kısım var. Orada böyle her iki bir boğazda yumru <gülüyor> olarak... yani ...hem 1915, hem Araratyan, evet. hem yetim çocuk şeklinde bir silsile var orada. Çok seviyorum o yüzden. Sait çok teşekkürler. Ben Kendin teşekkür için. ederim İksan, eyvallah. Şahane oldu benim evet. için. Görüşürüz. Eyvallah. Açık, Açık Dergi, dergi.